Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmi Alet nokta teradesinden gelen sorularımızı İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de sorularınızı İlmi Alet Lalegül teradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Tabii gelen birçok mükerrer soru var. Bunlarla alakalı da yine Lalegül TV.com.trsini ziyaret ederseniz burada daha önce yapmış olduğumuz programlarla ilgili soru cevap şeklinde bir buton görüyorsunuz. Oradan da tek tek soru cevapları inceleme imkanınız olacaktır. Ve sonrasında da sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin Şimdimiz hocam. Ee, i̇lk sorumuz, ortaklaşa satın alınan bir mal daha sonradan kiraya veriliyor. Alınan kira bedelinin paylaşımı noktasında yüzdelik olarak fark olması caiz midir? Birisinin %60 diğerinin %40 alması gibi. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve sallallahu te'ana aleyhi ve sellem ve ba'du İslam fıkhında şirket diye tabir edilen ortaklılık genel hatlarıyla iki kısımda ele alınıyor. Mülk şirketi bir de akit şirketi. Mülk şirketi iki veya ikiden daha fazla kişilerin bir mal üzerinde herhangi bir ticari gaye olmaksızın ortak olmalarıdır. Yani al-sat yapmayacaklar, sadece o malı alacaklar. Hı hı. E, gerek kendi ihtiyaçlarında kullanacaklar, gerek yatırım mahiyetinde kenarda kalsın diye alacaklar veyahutta da kiraya verecekler, başka işlemlerde kullanacaklar. Bu mülk şirketi olarak ifade edilir. E, i̇kinci çeşit olan şirket ki akit şirketidir. Bu da yine iki veya ikiden daha fazla kişilerin Ticaret yapmak gayesiyle bir araya gelerek ortak olmalarıdır. Ortaya sermaye olarak her iki taraf para koyar ve bu parayla bir mal satın alınır, satılır, satın alınır, satılır ve böylece elde edilecek olan kar aralarında taksim edilir. Şimdi şirkette ortakların hisse oranı eşit olabildiği gibi farklı da olabilir. Yani söz gelimi %50-%50 ortak da olduğu gibi %40-%60 da olunabilir. Peki sorumuz şu, yüzde elli ortak olduğumuz halde ortaklardan bir tanesinin daha fazla pay alması caiz midir? Evet. Ee, bunu iki şekilde düşüneceğiz. Akit şirketinde bu caiz midir, mülk şirketinde bu caiz midir? Ee, ve buna vereceğimiz cevap her iki tarafta da farklılık arz edecektir. Öncelikle Hanefi fıkhına göre akit şirketi, yani ticaret yapmak ile, gayesiyle kurulan şirketlerde kar oranıyla sermaye oranının eşit olma şartı yoktur. Böyle olan şirket yapıları var, mufavaza şirketi gibi ama genel olarak işte inan diye tabir ettiğimiz şirkette tarafların anlaşmasıyla sermaye oranı eşit olduğu halde kar oranı farklı olabiliyor. Hı. Bu şuna benzer, siz ticareti daha iyi biliyorsunuz, daha fazla çevreniz var. Her ne kadar sermayede eşit olsanız da karda eşit taksime razı gelmemiş olabilirsiniz. O yüzden diyorsunuz ki karın yüzde altmışı benim, yüzde kırkı. ...sizin olsun diyorsunuz. Evet. Ee, ama sermayemiz yüzde yüzde elli, yüzde elli ve ben de bunu kabul ediyorum. Bunda fıkhen, hanefi fıkhına göre bir mahsul lazım gelmez. Evet. Ee, tabii bu noktada Şafi mezhebinde bazı sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Çünkü Şafi mezhebine göre kar e, tamamıyla sermaye endeksidir. Sermayedeki oran neyse kardaki Kâr. oran da öyle olmalıdır. Tabii bu şu sonuçta şöyle bir sıkıntıyı ortaya çıkartıyor... Dediğimiz gibi iş paylaşımında birimiz diğerimizden daha aktif olabiliyoruz. Aktif olan kimse eşitliğe razı gelmeyebilir. Peki biz bunu nasıl karşılayacağız? İşte Şafii mezhebi burada ona sabit bir maaş şeklinde e, öngörürken hmm. hanefilerde sabit bir maaş değil, belki hissi oranında farklılık Farklı. olabilir. Yani kardan farklılık. Ama tabii şunu da belirtelim ki bir zarar söz konusu olduğu zaman da zarar sermayeye göredir, kâra göre değildir. Hmm. Yani yüzde elli ortak olduğumuz bir ticari firma kar elde ettiği zaman tamam yüzde altmışı sizin yüzde kırkı benim anlaşmamız böyle ama bir zarar geldiği zaman bir borç geldiği zaman sermaye nispetince yüzde elli yüzde elli olacaktır. Bu söylediklerimiz akit şirketi ile alakalıdır. Peki mülk şirketi yani bir malda ticari gaye olmaksızın satın almamız ortak olarak satın almamızda elde edilecek olan nema'daki taksimimiz nasıl olmalıdır? Diyelim ki ortaklaşa koyun aldık hı hı. E, ve bu koyunlar kuzu dünyaya getirdi. Veyahut ortaklaşa bir daire aldık, bu daireyi kiraya verdik. Kira bunun bir gallesidir. Bunun taksimini nasıl yapacağız? Deniyor ki, milk şirketindeki hisse ne ise oradan elde edilecek olan nem adı da taksim aynı olmalıdır. Evet. Bu manada ortaklaşa satın almış olduğumuz bir arabayı mülk şirketi olarak aldığımız bir arabayı sattığımız zaman dahi taksimi buna göre yani eşit olarak yapmamız evet. gerektiği gibi bu arabayı kiraya verdiğimiz zaman elde edeceğimiz kira bedelinde eşit, eşit olarak alalım. sermaye nispetince taksim etmemiz gerekecektir. Hattı zatında e, akit şirketlerinde e, ticarette elde edilecek olan karda konuşma söz konusu yani konuştuğumuz gibi geçerli olur hmm. ancak e, kar farklı bir şeydir e, nema farklı bir şeydir yani e, kar sermaye bir mal önce sermayeydi paraydı hmm. mala döndü ve mal tekrardan paraya döndü ve o para eski paranın aynısı artı bir de ziyadelik var evet. İşte kar burada zuhur etmiştir ama o mal bakiyken, varken o maldan elde edilecek olan nema, hı hı. kira gediği ki bunlardandır, bu kar değildir. Evet. Bu kesb olarak fıkıh dilinde ifade ediliyor. şirket akitte e, konuşulduğu üzere karın taksim edilmesi karda kardadır. Evet. Kesb de değildir, nema da değildir. Yani şöyle misal verelim, yine biz şirket akit kurduk, e, ticaret yapıyoruz, i̇şte, e, al-sat yapıyoruz. Al-sat yaptıklarımızdan bir tanesi de koyun olsun. Ve almış olduğumuz koyun kuzu dünyaya getirsin. Yani diyelim ki on tane koyun almıştık. E on tane koyunun her birerleri birer kuzu dünyaya getirdi. Yirmi tane kuzumuz oldu. Evet. Bu yirmi kuzunun taksimi aramızda nasıl olacaktır? Yüzde elli, yüzde elli mi yoksa daha önceden Akit'te konuştuğumuz üzere karda yüzde altmış, yüzde kırk mı? Bu bir kar değildir. Onun nemasıdır. O O mala tabidir. Yani ayna tabidir. Hmm. Dolayısıyla aynı, ayındaki hissemiz ne ise o ayından neşet edecek olan nem adı da hissemiz aynı oranda olacaktır. Hmm. Evet. O yüzden işte bir araba alacağız. Özellikle rentekar firmaları bu gibi hmm. sualleri soruyor. Araba alacağız ama birimiz daha aktif bir şekilde çalışacağı için sermayelerimiz eşit olsa da elde edeceğimiz kira bedeli eşit olmazsa bu caiz olur mu? Bu doğru değildir. Caiz olmaz. Ya burada hisseler oranında farklılık olsun. Yani birbirlerine hisse sahsınlar. Evet. Her ne kadar bedel olarak işte 10 liralık bir arabanın %50'si 5 lira, %50'si 5 lira. Ben 5 lira koyup sen de 5 lira koyuyorsun ama ben 5 lirayla %60 hissesini alayım. Siz 5 lirayla %40 hissesini evet. alın. Bu şekilde elde edeceğimiz kira bedelinden de ben %60 alayım, %40 alayım çalışmaya mukabil. Bu şekilde belki düşünebiliriz. Veyahut da milk şirketi olarak başlangıçta bu akt edilirse sizin hissenizi ben... Bir başkasına kiraya verme konusunda amil olurum, çalışan olurum, hmm. çalışmama mukabil sizden evet. ücret talep ederim. Evet. Bu tarzı olabilir. Aksi takdirde bahsettiğimiz şeklin dışına çıkmak doğru olmaz. Gerçekten tek gibi görünen aslında iki bir, ikili bir sistem var. Onu ince bir çizgi ayırt etmek, ayırt lazım. etmek gerekir. Evet. Bir başka sorumuz hocam, ee, hacicin daha önceden müracaat etmiştik ancak kuraımız çıkmadı. Biz de kurban için hisseye girdik. Bayrama az bir gün kala müftülükten haber geldi. Kontenjanda boşluk olmuş. Hacca gidebilirsiniz dediler. Sorum şudur: Aldığım kurban hissesini satabilir miyim? Yoksa onu hac kurbanı olarak değerlendirebilir miyim? Bir daha orada kesmemiz gerekir mi? Hac kurbanının hisseye katılabileceğini duymuştuk. Bu doğrudur. Tabii bu soru hac mevsiminden evet. önce gelen yani kurban zamanında gelen suallerden Hı -hı. ama maalesef bu zamana denk geldi. Evet. Tabii ki cevap vermekte fayda vardır Hı -hı. ki önümüzdeki seneler için örnek bizim için edecek. bir örnek olsun. Ee, öncelikle sorunun son kısmına bakacak olursak diyor ki hac kurbanı normal kurbana hisse olarak girilebilir mi Hı -hı. şeklinde bir ifade var. Şimdi hac kurbanı dediğimiz zaman bunu birkaç kısımda ele almamız gerekir. Ee, malumunuz üç türlü hac vardır. Hacı ifrat, hacı temettü ve hacı kıran. Hı hı. Hacı ifrat için kurban kesmek müstehaptır. Hacı temettü ve hacı kıran için kurban kesmek vaciptir. Bir de hacda kesilecek olan bazı cezalardan kaynaklanan kurbanlar olabiliyor. Yani ihram cezası işlemişsinizdir. Bundan dolayı ceza kurbanı kesmeniz gerekiyor. İşte bu kurbanlar normal hisseye dahil olabilir mi? Olamaz mı? Tabi bu ayrı bir mesele. Bu kurbanın e, harem bölgesinin dışında kesilip kesilmemesi bu da bir başka meseledir. Çünkü genel olarak ceza kurbanlarının kesileceği nokta haram bölgesidir. E, harem bölgesinin dışında kesilmesi geçerli olmaz. Evet. Peki harem bölgesinde normal kurbana e, bunlar ilhak olması mümkün olabilir mi? Yani hisse olarak girmesi mümkün olabilir mi? Burada kural şudur. Hanefi mezhebine göre bir hayvanı yedi kişi, büyükbaş bir hayvana yedi kişi ortak olabilir. Ancak yedi kişinin ortak olduğu tek bir nokta vardır ki bunlar irakatüttem. Yani Allah için kan akıtmada kurbet olmalıdır, ibadet olmalıdır. Bunlardan bir tanesi et kastıyla girecek olur ise Hanefi mezhebine göre diğerlerine de zarar verir. Hmm. Şafi mezhebi bu konuda daha farklı düşünüyor. Çünkü Şafi mezhebine göre hepsi müstakil ele alındığından dolayı, müstakil değerlendirildiğinden dolayı ortaklardan bir tanesi et kastıyla da girmiş olsa diğerine zarar vermez. Hmm. Yani bir kasapla ortak olabilirsiniz bu manada evet. Şafii Şafi hukukuna göre. Ama Hanefi mezhebine göre yok. Yedi kişinin yedisinde de kurbet hmm. olmalıdır. Ama bunun cihetleri farklı olabilir. Yani biri kurban bayramının kurbanını, bir Yalak. diğeri hacdaki ceza kurbanı, işte bir diğeri çocuğu olmuştur akika kurbanı hmm. şeklinde farklı mahiyette, farklı cenahlarda olması Hanefi mezhebine göre caizdir. Şimdi gelelim e, sualin baş tarafına. Diyor ki ben hacca gidecektim, öyle niyetimiz vardı ancak kuruğa çıkmadığı için gidemedik hmm. ve bu sebeple de gittik kurban. bir hayvana e, hisse olarak girdik. Daha sonradan ki anladığımız kadarıyla yedeklerdeydim Hı -hı. demek ki. Ee, daha üstünde çıkanlar gitmediğinden dolayı bunu ön plana çıkartıyorlar ve deniyor ki sen hacca gidebilirsin. Evet. Şimdi almış olduğu kurbanı kesmek zorunda mıdır? Satabilir mi? Onu satabilir mi sorusu. Bir de orada kesmesi gereken kurban onun yerine geçerli Hı -hı. midir, geçmez midir? Ee, tabii bu konuda da meseleyi ayırırken, Özellikle Hanefi fıkıh kitaplarından Fetevahin diye de bu mesele açık bir şekilde ifade edilmiştir. Şöyle ki, kurban mali bir ibadettir ve belli şartlara haiz olan kimseye vaciptir Hanefi mezhebine evet. göre. Peki belli şartlar nedir? İşte e, nisap miktarı mala sahip olması. Hacet-i haricinde harizinde nisap miktarı mala sahip olması. Tabii bu malın üzerinden bir sene geçme şartı yani zekat gibi değildir. Evet. Ayrı bu kişinin misafir olmaması, çünkü misafir olan bir kimse yani seferde olan bir kimse de kurban vacip değildir. Hı hı. Keza e, bu kimsenin hacı da olmaması, yani hacı olmaması derken, Hac için ihrama girmiş bulunmaması. Hmm. Çünkü hac için ihrama girmiş olan bir kimsenin de kurban kesmesi vacip değildir. Ancak Hanefi fukası şunu tartışıyor. Peki hac için ihrama girmiş olan bir kimsenin kurban kesmemesini, yani kesmesinin vacip olmaması hacı olduğu için mi? Yoksa genelde hacca gidenler misafir olduğu için mi? Hmm. Bu konuda bazı tartışmalar evet. olmakla beraber Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre, velev ki Mekke ehli olsa bile ifadeler o şekildedir. Hacca için ihrama girmişse Hı. bu kimseye kurban kesmek vacip değildir. Evet. Dolayısıyla hacı olan bir kimse, yani hac için ihrama girmiş olan bir kimsenin o sene kurban bayramının kurbanını kesmesi vacip değil. Ama hac kurbanıyla bunu birbirine karıştırmamamız gerekir. Evet. Eğer bu kişi temettü hacına niyet etmişse temettü kurbanı vaciptir. Hı. Bunu kesecek. Kıran haccına niyet etmişse kran kurbanı kesecek. Evet. Artı bir daha kurban bayramının kurbanını kesmesine gerek var mıdır? Bu vacip değildir. Evet. Peki soru, ee, bu kişi hacca gitmeden önce kurban almış ve daha sonradan hacca gitmiş. Evet. Ve bu kurbanı kesmek buna vacip değildir. Peki bunu satabilir mi? Bu noktada meseleyi ikiye ayıracağız. Bu kimseye kurban vacip olduğu halde mi kurban almış? Yoksa vacip değildi, fakirdi. Normalde bunun kurban almasına gerek yoktu. Hı. Ama bu kişi imkanlarını zorladı, gitti kurban aldı. Haca da gidemiyorum dedi, o parayı oraya yatırdı. Oraya yatırdı mesela. ve evet. daha sonradan da e, kurban kesmek için bir kurbana girdi. Ve bu durum söz konusu oldu. Bu ikisi arasında fark vardır. Şöyle ki, fakir olan bir kimse bir kurban aldıysa o kurbanı almasıyla bir nevi nezletmiştir. Onu adamıştır, tayin etmiştir, onu kesmekle mükelleftir. Hatta onu satma diye bir şansı söz konusu değildir. Ancak zengin olan bir kimse, yani zengin derken kurban vacip, vacip olduğu halde alan bir kimse ise almasıyla onu vacip kılmamıştır. Zaten vacipti. Dolayısıyla o hayvan tayin etmemiştir. Peki böyle bir kimse daha sonradan sefere çıksa, veya hac için ihrama girmiş olsa o zaman vücubiyet yoktur. Evet. Almış olduğu hayvan normal kendi malıdır, dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. İster ahırında saklar, ister bir başkasına satabilir. Hmm. Ama bu kimse fakir olduğu halde onu almış ise o zaman dediğimiz gibi tayin etmiştir. Aynen. Bu saatten sonra sefere çıksa da veya hac için ihrama girmiş olsa da onu satma hakkı yoktur, onu kesmek zorunda olacaktır. Evet. Öyle bir farklılık i̇şte vardır. burada hani bazen diyoruz ya, hocam mantığımı almıyor falan diye konuşanlar oluyor fıkıh meselelerini. Mantıkla bunu yormuş olsaydık zaten zengin kimse kesmesi lazım derdik. Evet. Fakir kimse kesmemesi lazım derdik. Burada da işte fıkıh mantıkla e, yani bu şey tabii şu demek ne? değildir. Fıkıh akılla e, anlaşılmaz veya akla hitap etmez değil. Yani bunu evet. daha ince düşündüğümüz zaman hmm. bunun gerekçeleri gerçekten makuldür ve aklidir. Evet. Ama e, tabii yalın bir akılla bu sonuca varmak mümkün değildir. Evet. Ki Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bu manadaki sözü çok manidar. Eğer din akıl dini olsaydı yani akıl da idrak edilecek hmm. nakle dayanmayan bir din olsaydı ayağımıza giydiğimiz mestin alt tarafı kirleniyor ve altını mest yani. gerekirdi. Oysa biz üstünü, üstünü, üstünü mest Arada fark var. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Ee, bazı balık cinstlerini denize kurulan havuzlarda yetiştiriyorlar. Bunlara domuz kökenli yem yedirdiklerini duyduk. Bu tür balıkları yememiz caiz olur mu? Deniz ürünleri Hanefi mezhebine göre şekli balık olduktan sonra hiçbir zaman mundar olmazlar. Hmm. E, yeter ki e, tıbbi olarak yani kendi kendine ölmüş, ters dönmüş, şişmiş e, ve yenilmesi de sağlık açısından zararlı ise bunlar müstesna. Evet. Ama böyle bir durum söz konusu değilse o balığın avlanma şeklindeki farklılık işte besmeleli avladı, besmelesiz avladı. Veyahut işte balığı canlı kesti, cansız kesti veya bir takım işlemlerde bulundu. Bundan dolayı kişinin günah olup yani günah işlemiş olması veya olmaması o balığın etinin haram olmasıyla irtibatlandırılmaz. Bu evet. ayrı bir şeydir, o ayrı bir şeydir. Balık hiçbir zaman bunlar olmayacaktır dediğimiz manada. O yüzden e, leş yiyen bir balık veya işte bahsettiğiniz gibi domuz, domuz köken, kökenli yani. yem yiyen bir balık bu yemi yediğinden dolayı kendisi pis olmaz. Ama bu bir bışıhedir. Bunun sahibinin yani o tesisin sahibinin domuz kökenli bir ürünü ona yedirmesi o ayrı bir şeydir. Hmm. Ondan dolayı o kişi günahkârdır. Evet. Böyle yapma yetkisi yoktur. Çünkü bu haramdır. Onun kendisinin istifade etmesi caiz değildir. Ee, i̇stifade etmesi caiz olmadığı için onu kendi e, malına yedirmesi ki kaynaklarımızda geçer. Bir insan e, bir domuzu köpeğine yedirmesi caiz olur mu? El cevap caiz olmaz. Ama köpek gidip kendisi onu bulup yerse onda bir evet, sıkıntı, sıkıntı yoktur. Yok. Hı -hı. Bu köpeğin ondan mükellef olup olmaması ile alakalı değil. Tabii ki o mükellef değildir. Ama siz sahibi olarak ondan kendiniz bir fayda temin etmiş olacaksınız. Hı -hı. Sizin fayda temin etmeniz caiz değildir. Hı -hı. Dolayısıyla bu tesislerin sahibinin böyle bir işleme girmesi doğru değil. Ama girdi günahı onun boynundadır. Bu balık mundar olur mu? Bu balık mundar olmaz. Hı -hı. Dolayısıyla eğer tıbbi alanda bir sıkıntı söz konusu değilse e, bu yetiştirme tarzındaki balıkları yemekte herhangi bir mahsur lazım gelmeyecek. Evet hocam. Bir başka sorumuz da e, hocam benim evladım müzikle uğraşıyor. İranlı bir müzisyenin Kur'an-ı Kerim'den farklı ayetleri müzikle değişik bir tarzda okumasını dinliyor. Biz dinleme Kur'an-ı Kerim ayetleri müzikle okunmaz diyoruz ama karşı çıkıyor. Ne yapmam lazım dinle bir zararı olur mu diye sormuşlar. Bunun e, yine internet ortamında var mı yok mu diye bir araştırmasını yaptık hocam. Orada gördük ki gerçekten e, birçok sureyi celileyi e, müzik, enstrümanterler, e, aletleriyle beraber çalınarak e, bir şekilde okuyorlar. Evet. Maalesef e, asrımızın en büyük hastalıklarından bir tanesi de müziğin çok fazla bir şekilde hayatımıza girmesi. Ki e, o derece girdi ki artık hani normalde ekranlarda işte haber, spikerinin haber sunarken fon müziği altında arkadan bir müziğin çalması. Veya bir konuşma esnasında arkada bir fon müziğinin bulunması veya toplantılarda dahi artık e, bunu çok fazla kulağımız aşina oldu. Daha da ileriki merhalelerde dualarda dahi bunun yapılırken olduğunu da görmekteyiz ki bundan şiddetli bir şekilde kaçırmamız gerekir. Bu ise son nihai nokta olmuş artık. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim okunurken onu müzik eşliğinde okumak, müzikle beraber okumak. E, Hanefi kaynaklarından Mecmul Enhur, yani mülteka kitabının şerhi, onun elfaz-ı küfür bahsi var. Yani küfür ile içine almış olduğu bir bölüm var. Orada bu konular incelenirken deniyor ki bir insan kelime-i tevhidi, ahenkli bir şekilde yani müzik fonuyla veyahut da işte bir e, ne diyelim onu yani ilahi desem belki yanlış anlaşılacak ama bu şekilde ona bir müzikten bir şey katarak, Kelimeyi i tevhidi söyleyecek olsa veya zikredecek olsa o kişi kafir olur. Nameme katması. Nameme katmasa. Yani, yani birbirlerine karıştırmamamız gerekir Hı. ki bahusuz Kur'an okumak bir ibadettir. Hem de matlûb olan bir ibadettir. Böyle bir ibadeti günah ilinde eşdeğer olarak beraber bir şekilde katmak bu Allah muhafaza insanın iman dairesinden çıkmasına sebebiyet bile verir. Yani bakın e, tehlike çok büyük bir tehlikedir. Evet. Yani basit bir şekilde sadece günah işlemiştir değil. Bu hareket insanı küfre bile sokabilecek bir harekettir. O yüzden bundan şiddetli bir şekilde sakınmamız gerekir. Yani bu kadar hayatımıza giren bu müziği en azından ibadetimize sokmayalım. Peki dinleyen kişi de... Tabii ki bunları bandı, bir mi? kere e, okumak büyük bir vebaldir. Evet. Ancak bu okuyanlar niye bunu okuyor? Dinleyenleri olduğu içindir. Bir onlara prim vermiş oluyorsunuz. Onlara bu manada bir zemin hazırlamış oluyorsunuz. Yani günahını teşvik etmiş oluyorsunuz. Bu konuda siz de o günah ortak olacaksınız. Artı sizin ondan hoşnut olmanız sizin de bir takım sakatlığa girmenize sebep olacaktır. O yüzden kesinlikle bundan kaçınmak gerekir. Bunun e, caiz olmayan, haram olan hatta imani noktada sıkıntıya sebebiyet veren bir eylem olduğunu bilip bu manada tavrımızı koymamız gerekir. Evet yani. Yani özellikle bazı konularda çok çayırız hocam. Mesela üzerimize bazı yazılar oluyor, işte yabancı kelimelerle. Ne manaya geldiğini bilmiyoruz. Mesela namaz kılan bir kardeşimizin fotoğrafı vardı, üzerinde işte Allah yoktur diye bir yazı yazıyordu aşağı. Ama bununla namaz kılıyordu mesela. Anlamını bilmediği bir kelimeyle veya işte yabancı müzik dinleyen kardeşlerimiz var, ee, İngilizce veya Arapça. Arapça olduğu için mesela belki ona hoş geliyor ama baktığımız zaman işte bir ayet kelimenin kerimenin mealini işte müzikle beraber e, dinlemiş oluyor. Evet. Bu da Allah muhafaza çok farklı yerlere götürüyor. Bu arada Müslüman uyanık olmalıdır, dikkat evet. etmelidir imanını bu gibi şeylere kaptırılmak gerekecektir. Evet, inşallah. Bizim en değerli şeyimiz imanımızdır. İnşallah onu da kaybetmeyenlerden oluruz son nefesimize kadar. Allah muhafaza etsin. Hocam bir başka sorumuz da banka kredisiyle ev alacak kimseye peşinat için borç vermek doğru mudur? Faizi ev almasına yardımcı olmuş mu oluyoruz? Şüphesiz e, borç vermek dinimizin teşvik ettiği, hatta o derece teşvik ki bir müslümanın ihtiyacını giderme gayesiyle borç vermenin Allah'a borç vermek olarak Kur'an-ı Kerim'de nitelendirilmiş. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh ile rivayet edilen bir hadis-i şerifte ki İbn Mace rivayet ediyor Allahu alem. Efendimiz ve vesselam buyuruyor. E, kişinin Allah için vereceği bir sadakaya 10 sevap varken Allah için vereceği borcu 18 sevap oldu yani borç vermekin sevabı sadaka Sadak. vermekten daha fazladır nafile sadakadan. Dolayısıyla borç ciddi manada teşvik edilmiş biridir. işlemdir, bir eylemdir. Hatta bundan dolayıdır ki İslam fıkında borç veren kişi vermiş olduğu borçtan dolayı bir fayda da temin etmemelidir. Hı hı. Asla ve asla verdiği borçtan kendisine bir fayda dönmemelidir. Ki Kur'an niteliğinde kullu qardın neffen ve variba. Bir borç verme ki menfaati celbediyorsa, kişiye menfaat sağlıyorsa, veren kişiye menfaat sağlıyorsa bu faizdir şeklinde. Efendimizin hadis-i şerifi ve bütün fakirlerde bu hadis-i şerifi kabul etmişlerdir. Ee, ki bu manada hani daha önceki programlarda da bu konuyu irdelemiş konuşmuştuk. İşte Kadınlar günü şeklinde yapılan bir takım firmaların yaptığı ticari faaliyetler, işte borç verme mi yoksa ivazlı hibe mi şeklinde bunların problemli olduğunu uzun olarak beyan etmiştik ki arka planda yatan aslında budur. Yani borç vermede kişiye bir menfaat dönmemelidir. Yani orada kira veya hibe denmesi de e, sonucu değiştirmeyecek. değiştirmeyecek. Öyle ki öyle olsa bile. Hani Şartlı veriyor onu değil mi hocam? Bu meselede baktığımız zaman işte e, deniyor ki 10 kişi toplandığı hibe ediyoruz biz. Neye mukabil hibe veriyoruz? İvaz karşılığında alacağımız şey. Hı. Peki İslam fıkhına göre ivazlı hibe sonuç olarak alışveriştir. O zaman alışverişte aranan şartlar aranır. Peki alışverişte aranan şartlar nedir? En azından satışa konu olan mebi diye tabir ettiğimiz malın belirgin olması. Hı. Burada sizin satışa konu olan mal işte deniyor ki evde, arabaydı ama malum olmayan. Fiyatı malum olup da kendisi olmayan bir şey. Evet. Bu açıdan bir sıkıntı. Artı işte yok orada biz ev değil de para üzerinden bunu yapıyoruz ki e, firma sahipleriyle konuştuğumuzda da bunu açıkça dillendirmişlerdi. O zaman paraya mukabil para bu daha büyük bir şiddet ki bu riba yani faiz tahakkuk edecek. <gülüyor> hem riben nesa vade faizi hem de orada bir takım ek alınan ekstra ücretlerle Hı. ribel fazil fazlalık faizi. Ki konumuz aslında bu değil. Evet. Ama bununla alakalı sıkıntıları o zaman için dillendirmiştik. Gelelim borç verme. Borç verme bu kadar önemli bir işlem iken bu borç vermeyi tabii ki Müslüman kardeşimizin meşru olan ihtiyacını gidermeye yönelik olmalıdır. Hmm. Onun günaha girmesine vesile olacak bir borç verme ona günahta yardım etmektir ki günahta yardım etmek o günaha ortak olmaktır. Evet. O yüzden sualde deniyor ki işte e, kredi alacak olan. Veya ile Kredi ev alacak var. olan bir kardeşimiz var. E, bankaya belli miktar peşinat vermesi gerekiyor. Bu peşinatı veremediğinden dolayı biz ona bunu borç olarak vermemiz doğru mudur? Tabii ki banka tabiri e, çok fazla kullanılan bir tabir ama genel olarak ayırım yapılmıyor. Yani bu banka faizle çalışan bankamı faizle çalışmayan e. bir bankamı şeklinde bunların arasında ayırt etmek gerekir. E. Tabii bu şu demek değildir. Faizle çalışmayan finans kurumları diye tabir edilen e, firmalar veya kurumların yaptığı mutlak anlamda caizdir de demiyoruz. Evet. E, ancak caiz olmasının belli yönleri vardır. Onlara riayet hmm. edilirse olabileceğini söylüyoruz. Ama faizle çalışan kurumlarda zaten böyle bir olanak söz konusu değildir. Evet. Dolayısıyla bu sualde böyle algılayarak hmm. yani faizli bir sisteme girecek olan bir kimseye yardım mahiyetinde borç vermek aksine onun ona girmesine mani olmak gerekir. Evet. Nerede kaldı ki yardım edeceğiz? Girmemesi için elinden geleni yapmazdı. Hadis-i Şerif'i daha önceden okumuştuk. Münker'i gören bir kimse onu eliyle düzelsin. Hı hı. Ona imkanı yoksa diliyle, ona imkanı yoksa kalbiyle. Siz burada değil düzeltmeyi ona yardım edeceksiniz. Evet. Bu asla doğru olan bir şey değil. Bazı kardeşlerimiz de mesela ihtiyaç kredili e, kredileri alıyorlar işte faizli bankalardan. E, orada kefil olduğum zaman bana bir zararı olmaz diyorlar. Ama yine onun o faizi alabilmesi için, parayı alabilmesi için siz bir yardımda bulmuş oluyorsunuz. Bu da aynı şeye giriyor değil Tabii mi Tabii ki yani günahta kesinlikle kişiye yardım etmeyeceğiz. Hı hı. Bırakın yardım etmeyi o günaha girmesine mani olmamız gerekir. Evet. Yani elimizden gelen gayreti sarf etmemiz gerekir. Asla o işe girebilecek şekilde bizim yardımımız söz konusu değil. Tabii şunu da e, ifade etmek gerekir. Bazen işte bir kardeşimiz bir şekilde faize bulaşmış, bir şekilde bu günah işlemine girmiş, hı hı. kurtulmak istiyor. Ee, ancak kurtulabilmesi için de nakde ihtiyaç var. Ee, sual ediyorlar işte biz faiz borcunu ödeyecek bir kimseye yardım etmemiz caiz olur mu? Hmm. Veyahut da işte ona e, borç vermemiz caiz olur mu? Burada tabii e, niyet önemlidir. Yani o kişi bir daha buna asla bulaşmayacak. Tövbe ediyor ondan kurtulması için böyle bir işleme girişiyor ise tabii ki buna yardım etmek gerekir. Ama yok o adam yine aynı işinde devam edecektir. Oradan alıp başka bir şekilde yine faiz-i devam edecektir ki burada sizin ona yardım etmeniz başka faiz kapılarının açmasına sebebiyet verir ki bu doğru değildir. O yüzden bunu güzel e, tahkik etmek, hı hı. güzel incelemek gerekir. Yani o kişiye tebliğ mahiyetinde, emri bir maruf mahiyetinde yardım ederiz. Ama emri maruf olması kaydıyla. Kesinlikle. Evet hocam devam edeceğiz inşallah yine. Kıymetli izleyenlerimiz nokta adresinden gelen sorularımızı yanıtlamaya devam edeceğiz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmi programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bir başka sorumuz. 120 hanelik sitede oturmaktayım. Site yönetimini ikna edip 3 arkadaş sitenin bahçesine tavşan koyduk. Bu tavşanlar çoğaldı. Şimdi bunları kesmemiz veya satmamız gerekmekte. Biz bu tavşanları sitenin olsun diye bahçeye koyduk. Bu hayvanları ne yapmamız gerekir? Niyetlerini de belli etmişler. Zaten kendileri açıkça ifade ediyorlar. Evet. Yani sitenin olsun diye, hmm. site sakinlerinin olsun diye, müşterek bir mal olsun diye bunu koyduk. Ve site sakinleri adına da oradaki idari mekanizmada olan kişiler de bunu kabul ettiler. Evet. Dolayısıyla bu oradaki kişilerin bir malı konumundadır. Ee, oranın idarecileri nasıl bir yol izlemeleri gerektiği hakkında bilgi veriyorlarsa yani onlarla bunu istişare yaparak bunu yapabilirler. Gerekirse çoğaltarak orada tutma veya satarak onların bedeliyle işte o siteye lazım olacak bir takım şeylerin alınması gibi veya işte gerekirse onların İslam usule göre kesip bir yemek verilerek oradaki halkın davet edilerek orada hep beraber onu yemesi artık kendi aralarındaki arz ve talep durumunda göre değerlendirilir. Yani şöyle bir şey, sattıkları zaman hocam mesela bu üç kişi almış, üç kişi vermiş parasını ama siteye ibetmişler etmişler, site için aldık Hediye demişler. Hediye bildikten sonra bir malın mülkiyeti karşı tarafa intikal eder. Yani artık bu saatten sonra onu ben almıştım daha önceden, benim burada hakkım vardır denilmez. Hediye tahakkuk etmişse. Sattıkları bütün aldıkları parayı site sakinlerine dağıtmaları mı gerekecek? Tabii satmalara Değil yetkili mi? olmaları da onların onayıyla olmalıdır. Ha, bir de onay yani, almaları lazım. Tabii ki. Çünkü yani şöyle diyelim ben bu bardağa para verip aldım. Hı -hı. Bunun mülkiyeti bana aittir. Ancak bu bardağı ben size hediye ettim. Evet. Ve siz bu hediyeyi teslim aldınız. Teslim aldıktan sonra bu mal sizin mülkünüze intikal etti. Benim evvelden o mala malik olmamın o mal üzerinde benim tasarruf yetkisi sahibi kılmaz. Hı -hı. Dolayısıyla benim o malı ben satayım parasını sana vereyim. Satmam için de sizden onay almam gerekir almam ki nerede kaldı ki bundan sonraki işlemler yapılabilsin. O Allah yüzden burada yani ya. nasıl bir işlem yapıldı ona göre hareket edilecek. Hı -hı. Ama genelde bu gibi durumlarda bir müsamaha söz konusudur. Ee, oradaki idarecilerle bunu konuşarak, görüşerek halletmeleri Hı -hı. de mümkündür. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da yemin kefareti çoğalınca bir kefaret ödemek yeterli olur mu? Bu konuda ne yapmak gerekir? Şimdiki fıkıh dilinde buna tedahul deniyor. Yani bir şeyden birden dolu birden fazla kefaret tahakkuk ettiği zaman tek bir kefaret hepsi yerine geçerli olur mu? Geçerli olmaz mı? Ee, geçerli olan kefaretler vardır. Nitekim e, kişi Ramazanı şerif ayında kasıtlı olarak oruca başladıktan sonra kasıtlı olarak orucunu bozsa e, bu kimseye kefaret gerekir. Bu birkaç kere tekrar ölse her birelleri için ayrı kefaret değil tek bir kefaret hepsine şamil olur. Burada tedahül vardır. Ancak yemin kefaretinde ise tedahül yoktur. Hmm. Yani her bir yemin için ayrı kefaret gerekecektir. Her bir yeminin bozulmasından evet. dolayı. Tabi burada yine karıştırılan bir mevzu var. Ee, ona da temas etmek isterim. Ee, İmam Muhammed'e nispet edilen bir görüş var. Yemin kefaretinde tedahül var şeklinde. Buradan yola çıkarak Ömer Nasuhü Efendinin ilmi halinde de bu ifade vardır. İmam Muhammed'e nispet edilerek yemin kefaretinde tedahül olduğundan bahsedilir. Hmm. Ee, ki doğrudur. İmam Muhammed'e göre yemin kefaretinde tedahül vardır ama bunu iyi okumak gerekir. Hmm. İyi anlamak gerekir. Bu şu demektir. Normalde bir insan yemin ederken ki yemin sıgasıyla vallahi bir yemindir. Billahi bir yemindir. Tallahî bir yemindir. Yani söz gelimi Vallahi billahi tallahi ben bu işi yapmayacağım dediği zaman burada üç tane yemin vardır. Evet. Dolayısıyla yeminini bozarsa bu kişi üç tane yemini bozmuş olacak ve üç ayrı yemin kefareti vermesi gerekir. Hmm. Normal, klasik Hanefi fıkı bunu gerektiriyor. İşte bu noktada İmam Muhammed diyor ki, Burada tedâkül olabilir diyor. Niye? Çünkü üç tane yemin edilmiş ama üç yemin tek bir konu üzerine yemin edilmiştir. Evet. Tek bir mesele üzerine yemin edilmiştir ve buradaki gaye tek yemindir. Billâhi vallahi vallâhi'yi destekleme Destek. mahiyetinde olduğu için tek bir kefaret yeterlidir. Yoksa bu şu demek değildir. İşte vallahi şu işi yapmayacağım, bu bir yemin. İşte vallahi şöyle de yapmayacağım veya şuna gitmeyeceğim ayrı bir yemin. Bunlar tek yemindir, tek kefaret yeterlidir. Bunu ya, diyen hiçbir imam yoktur Hanefi fıkhında. Hı -hı. O yüzden İmam Muhammed'e nispet edilen, Rahimullah Allah ona rahmet eylesin, Hı -hı. E, yeminde kefaret tedahül eder. Dediğimiz gibi yemin sıgalarının birden fazla olması ama aynı konu üzerine yemin edilmesi durumundadır. Hı -hı. Farklı farklı yeminlerde tedahül Hanefi mezhebine göre yoktur. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam gerçekten çok enteresan bir soru. Islak mendille abdest alınabilir mi? Ağız ve buruna su verilmeden bu şekilde kolaylık yapabilir miyiz? Çünkü ıslak mendil hakikaten hayatımızda çok kolaylık evet. sağlamış. Evet. Madem ki bu kadar kolaylık sağlamışsa ibadetimize de bu kolaylığı kullanabilir İslam miyiz? kolaylık değildir deyip de hocam. <gülüyor> Tabi bunu fıkıh kitaplarımıza baktığımız zaman abdestle alakalı ki abdestin farzlarında yıkama ve mes vardır. Hı <gülüyor> hı. Üç azanın yıkanması, bir uzvun ise mes edilmesi. İşte ellerin, yüzün, ayakların yıkanması, hı hı. başın mes Peki yıkanmak nedir? Ee, Hanefi kitaplarımız kitaplarına baktığımız zaman, ki Eşhurun Bilali bunu e, İmdadül Fettah'ta güzel bir şekilde ihtilafla beraber naklediyor. Diyor ki, yıkamak, suyu oraya akıtmaktır. Bu noktada peki suyun oraya akıtılması... Oradan en azından bir veya birkaç damlanın damlamasıyladır. Hatta bunu şundan dolayı söyleniyor işte kara kişi elini sürerek abdest alabilir mi? Veya buza elini yüzünü sürerek kişi abdest alabilir mi? Burada orada suyun oraya isale edilmesi, akılması yani akıtılmış olması oradan en azından bir veya birkaç damlanın akmasıyla olacaktır. Dolayısıyla bu manada baktığımız zaman ıslak bir mendili elimize sürdüğümüz zaman eğer oradan bir su akma söz konusu değilse orada gasil yoktur. Yani yıkama tamam. yoktur. Oysa abdeste farz olan yıkamaktır. Bu, bu manada olmaz. Tabi burada şunu da göz ardı etmemek gerekir. Islak mendildeki yani o piyasada satılan ıslak mendildeki o mendil peçetesinin rutubeti nedir? Yani ondaki o rutubet su mudur? Yoksa başka kimyasal maddeler midir? Bu da ayrı bir önem arz eder. Yani varsayalım o su değil, başka bir kimyasal ise, başka bir şey ise belki o akmış olsa bile o zaman onunla abdest olur mu olmaz mı ona bakmamız gereken. Evet. Yani onun Çinliklere mahiyeti itibariyle yani. o nedir? Ama biz onun su olduğunu düşünecek olursak bu cevabı veriyoruz. Yani varsayalım gerçekten içinde su olsa e, ve ıslak olan bir mendili abdest uzuvlarımıza sürsek abdestimiz olur mu? Sürmüş olduğumuz uzuvlarımızdan eğer damla şeklinde bir su akmıyor ise burada gasil yoktur. Yani yıkama yoktur. Yıkama yoksa abdest de yoktur. Evet. Bu şekilde değerlendiririz. Bu soruyu da özellikle e, Nuraktan kardeşimiz sormuştu çok merak ediyorum diye birkaç kişiye de danışmış. Evet. Tam böyle hani etrafındaki bir muhabbet ortamında bir cevap alamayınca ki dedi bunu soralım programımızda. Hem de en azından bizi takip edenler de eğer böyle bir kolaylık varsa ondan istifade etsin e, demişti. Maalesef olmadı. Evet. Bir diğer sorumuz hocam. E, ben açık bir bayanım. Namaz kılıyorum. Açık olduğum için namazım ve duam sahih olur mu? Tabii ki bir insanın bir işlemde günah işlemesi diğer taraftan ibadetlerini perdelemez. Yeter ki o günah küfür günahı olmasın. Çünkü küfür amelleri iptal eder. Ama fısık diye tabir ettiğimiz fasıklılık ise insanı iman dairesinden çıkarmayacağı için o günah farklı olarak değerlendirilir. Diğer taraftan yapacağı ibadet farklı olarak değerlendirilir. Bir bayanın açık bir şekilde dolaşması çok büyük bir günahtır. Yani bunu hafife almak doğru bir şey değildir. Ama bunun günahı ayrıdır. Bu bayanın namaz kılmaması daha başka bir günahtır. Bu bayanın oruç tutmaması daha başka bir günahtır. Veya işte diğer günahları sayabileceksek. Dolayısıyla e, bir kural vardır. مَا لَا يُدْرَكُلْهُ لَا يُتْرَكُلْهُ Bir şeyi tam yapamıyorsak tam olarak terk etmek doğru değildir. Ee, tamam burada bir mazeret yoktur, tam yapması gereken bir olaydır kapalılık, tesettür ama yapamıyorsam o zaman namaz da kılmayayım. Hayır namazını kıl, oruç Hı -hı. da tutmayayım, orucunu tut. O ayrı bir mesele o ayrı o, yani onun hesabı farklı tutulacaktır, ötekinin hesabı farklı Hı -hı. tutulacaktır. Rabbim inşallah e, kapalılığı da nasip eder, İslam'ı bir bütün olarak yaşamayı Rabbim cümlemize nasip etsin. Am yani amelde tecezzi olabilir, her bir amel farklı değerlendirilebilir. Her bir amel derken yani sevap veya günah olarak. Ama iman tecezi kabul etmez. Hı hı. Yani ben şuna inanayım buna Uyan. inanmayayım dediğiniz zaman o inanmama hepsini iptal eder. Evet, tamam. Ama ben şu ibadeti yapıyorum bu ibadeti yapamıyorum. bu iba Yapamadığım bu ibadet yaptığım bu ibadeti iptal etmez. Hı hı. Hattı zatında şöyle de denir. Hasenat yani iyilikler kötülükleri gider ama kötülükler iyilikleri gidermez. gidermez. Yani doğru yanlışı getiriyor ama yanlış doğruyu getirmiyor. Bu da İslam dininde bir kolaylıktır. Yeter ki o yanlış, küfür yanlışı olmasın. Evet. Ama tabii şunu da vurgulamak gerekir. Bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür. Ve son nefeste imanı muhafaza etmek o yaşantının nasıl geçirildiğine bağlıdır. Evet. Yani sizin basit olarak görmüş olduğunuz bir günah, Allahu Azimüşşan'ı gücendiren bir günahtır. Son nefeste faturasını ağır ödeyebilir. Evet. Ki birçok kaynaklarımızda vardır. Yani bir insan işte son nefesine kadar işte e, ibadetle meşgul olmuş veya dini vazifeler yapmış, imamlık yapmış, müezzinlik <gülüyor> yapmış ki ruhul beyanda buna dair bir kıssa da anlatılır. E, son nefeste e, şahit olun ki ben Allah'a ediyorum veya şahit olun ki ben bu, inan, bu önünde var olan şu Kur'an'a inanmıyorum deyip ruhunu teslim edip o şekilde kafir olarak gidiyor. Ve araştırıldığında bakıldığındaki işte yaptığı bir günah. işte kadınlara bakma günah veya avret mahallerini bakma gözetleme günah. Oysa bu günah onu küfre sokmaz. Helal evet. itikad etmedikçe. Ama faturasını ağır ödemiştir. O yüzden yani ben imanımı kurtarırsam tabii ki insan ebedi cehennemlik olmaz. Ama imanını kurtarmak dünyada amellerden geçecektir. Yani bize hiçbir zaman o imanı kurtarma garantisi yoktur. Amelleriyle onu mukavemet altına onu koruma altına almamız gerekir. O yüzden yaşantımız nasılsa ölümümüzde öyle olacak. Ölümümüz nasılsa dirilişimiz de öyle olacaktır. Nasıl ölmek istiyorsak öyle evet. yaşamaya gayret etmek gerekir ki Rabbim cümlemize muvaffakiyetleri tamam insan etsin. Ne ekersek onu biçeceğiz evet. inşallah adetle. Bir başka sorumuz hocam. Evli bir kadının başka birisiyle zina yapması nikahını düşürür mü? Bakın bu ve bu emsal suallerde soruya verilecek net cevap, başka yerden başka bir şeylere de cevap verme mahiyetinde oluyor. Hmm. Yani aslında baktığımız zaman zina bir haramdır, günahtır, büyük günahtır hmm. ama talak değildir. Yani nikah fesk eden bir durum değildir. Tabi zina yaptığı kişinin de önemi vardır bu konuda. Hmm. Ama bunu derken sanki zina yapmak bir meşruymuş gibi veya bir hafif bir şeymiş gibi ad edilebiliyor. Daha önceden de e, dillendirmiştik. Bizim fetva hattına geliyor işte hocam e, Ramazan-ı Şerif ayında ben oruçluyken kız arkadaşımla affedersiniz işte e, öptüğünde e, kefaret gerekir mi? Yani sanki orada kefaretin gerekip gerekmemesi asıl olan. Evet. Oysa yaptığın çok büyük bir cinayet, yaptığın çok büyük bir günah bir erkeğin kız arkadaşı olamaz olursa ya hanımıdır ya mahremidir. Evet. Bir kızın da erkek arkadaşı olmaz olursa ya kocasıdır veya mahremi olmalıdır. Yani bunlar sanki göz ardı ediliyor, Bunlar artık yani toplum bunlara alışmış. Evet. Sadece buradan hukuki sonuç olarak bu olur mu, bu olmaz mı? Evet. Burada da aynı şekilde evli bir bayanın zina yapmasından dolayı kocasından ayrı olur mu, olmaz mı? Bunu sual edebilmek bile gerçekten e, cesareti gerektiren bir durum. Çünkü e, zina fiili en şiddet olan, en şeyni olan, en kötü olan fiillerinden bir fiildir. Nerede kaldı ki evli bir bayanın bu işi yapması? Bu daha büyük bir felakettir, çok büyük bir günattır. Rabbim e, bu hale düşmekten cümle ümmetin Muhammed'in kadınlarını ve erkeklerini muhafaza Aha. eylesin. Düşmüş olan kardeşlerimize derhal tövbe edip ve bu tövbelerinden sadakat göstermeyi de nasip eylesin. Aha. Bu da önemlidir. Yani gerçek manada pişman olacak ve gerçek manada işten içine kendisini yiyecektir. Yani yaptım bitti, tövbe ettim geçti değil. Ve bunu ifşa da etmemeli ve buna düşürecek olan bütün olanakları da iptal etmeli. İşte ne varsa ne sebep olmuşsa o sebepler ortadan tamamıyla kaldırmak da gerekir. Peki bununla beraber gerçekten nikah etkisi var mıdır? E, Nikaha etkisi yoktur. Günah ayrı bir şeydir, talak ayrı bir şeydir. Ancak e, o beraber olduğu, yani o kötü fiil yaptığı kişi, ee, kocasıyla alakalı bir kişi ise, yani İslam fıkhında işte kocasının usur ve furusu diye tabir ettiğimiz. Allah muhafaza kişilerden ise durum tabii daha farklı boyutlara geçeceğinden dolayı aralarındaki nikah biter ve ebedi olarak biter. Hı. Yani geri dönüşümü mümkün olmayacak tarzı da bitecektir ki Rabbim bu hale düşmekten ümmeti muhafaza eylesin. Amin inşallah. Özellikle hocam yani teknolojinin ilerlemesi, internet çağı olması, televizyonlardaki işte bu kadın programları veya dizilerin, sinemaların daha da ahlaksızlaşmasıyla toplumumuz daha da bozulmaya başladı. Maalesef. Özellikle şey, psikolog, psikiyatrist abilerimizle görüştüğümüzde gelen sorunların %60- %70'ine yakını bu tip mevzulardan kaynaklandığını ve bunların da ortaya çıkma sebeplerinin işte televizyondaki diziler veya işte evet. internetteki bu konuşmalar, anlatılanlar olduğu söyleniyor. Maalesef. Yani her insanda nefis vardır Hı -hı. ve nefis her türlü kötülüğü yaptırabilecek kabiliyete sahiptir. Evet. Herkesin nefsi bu şekilde buna meyyaldir. Hı -hı. Dolayısıyla yani ben kendimden eminim, ben nefsime e, sahibim. Hı -hı. Buna ufacık bir kapı açıldığı zaman o her türlü kötülüğü insana yaptırabilecek. O yüzden Rabbim nefsimizle baş başa kalmaktan Hı -hı. cümlemizi muhafaza etsin. Hı -hı. Ki Efendi Hazretlerimizin bununla alakalı bir meselesini anlatırlar. İşte yine e, ihmanlardan cemaatten biri izin istiyor bir yere, yani yurt dışında çalışmaya gitmek üzere. E, Efendi Hazretleri başka bir takım nedenlerden dolayı ona izin vermiyor. Yani konu en sonunda şuraya geliyor. E, Efendimiz Hazretleri bana güvenmiyor musun? Hmm. Efendimiz Hazretleri'nin verdiği cevap, sana güveniyorum ama senin nefsine güvenmiyorum. Hmm. O yüzden hiç kimse kendi nefsine güvenmesin. Dolayısıyla nefis her türlü pisliği, her türlü kötülüğü, her türlü ahlaksızlığı yaptırabilme hmm. konumuna sahiptir. Dolayısıyla bunu işte bahsettiğiniz bir takım medya unsurlarıyla tahrik etmek ve daha sonradan ben bunu perdelerim böyle bir şey olmaz. Evet. O yüzden bu sebepleri ortadan, ortadan kaldırmak var. gerekir. Bu konuda kendimize çeki düzen vermemiz gerekecektir. İnsanı en çok kendisi tanıyor hocam. Evet. Kendisi bir muhasebe yaptığı zaman nefsinin ne kadar ahlaksız olduğunu biliyoruz zaten. Evet. O konuda da birazcık daha iç muhasebe yapmakta fayda var. Ee, hocam bir başka sorumuz da şans oyunlarında borçlanan birini borcunu ödemek için yardım toplanması caiz mi? Ve yardımda bulunmak doğru olur mu diye sormuşlar. Birinci bir ilk bölümde buna cevap vermiştik. Evet. Ee, yağlı güreş atasporu, İslam'la özdeşleştirilmiş bir sürü objesi var. Çırpınırken, peşrev çekerken, işte topraktan geldik toprağa gideceğiz hareketi, salavat getirmek, Kıspetin avret yerlerini örtmesi için giyilmesi gibi. Kıspet göbek deliğinin 3 parmak kadar falan aşağısından başlıyor. Bunun avret yerlerini örtmesiyle ilgili hükmü nedir? Kıspetten içeriye elin sokulmasını hükmü nedir? Çırpınırken, peşleri çekerken, sağ yere konup, işte sol diz çökmemiş, başını eğip. Elimizi önce toprağa dokunup, sonra dudaklarımıza dokunup, sonra alnımıza dokunup, elimizi aşağıdan yukarıya, e, toprakla, ağız, e, ağız alın arasında dikey yuvarlaklar çizmek, 3 kez yapılıyor bu. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz demek ama eğilmek doğru mudur gibi bir soru sormuşlar. Yağlı güreşi tam manasıyla bir incelememizi istemişler herhalde hocam ki kardeşimize teşekkür ederiz. Yani güreş güzel hakkında bize anlamış. malumat evet. da vermiş oldu ki bunlar benim bilmediğim şeylerdi. Hı -hı. Yani güreşte böyle işlemlerin olduğu, böyle bir takım faaliyetlerin olabileceği Ve sebepleri yani neden yapıldığına dair. Evet. Ki aslında araştırılması, bakılması gereken güzel bir mesele. Peki meselenin fıkhi boyutuna baktığımız zaman bu konu hakkında ne diyebiliriz? İslam fıkhında Bedeni dinçleşmek yani kültür fizik diye tabir ettiğimiz dinç kalabilmek, rakibinin karşısında mukavemetli olabilmek kastıyla ve boş vakit geçirmemek kastıyla da yapılacak olan sporlara izin verilmiş hatta bazıları da sünnet kabul edilmiştir. Hmm. Yüzme bunlardan bir tanesi güreş de bunlardan bir tanesidir. Evet. Ki Peygamber aleyhissalatu vesselam da devrin e, pehlivanıyla e, ki şu anda ismi aklıma gelmiyor. Ee, Allah müsallatüllâh siddirâr Muhammed. Ee, şu anda aklıma evet. gelmedi. Bunun ile güreş yapmış ee, ki o kişi aslında şöyle demiştir yani ben sen beni yenersen ben Müslüman olacağım. Hı hı. Ee, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ile güreş yapıyor, üç kere güreş yapıyor ve üçünde de yenildiğinde yine Müslüman olmuyor ama Mekke fetihinden sonra Müslüman olduğu da siyer kitaplarımızla meşgurdur. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam torunları Hazreti Hasan ile Hazreti güreş evet. yaptırması. İşte e, sefere gidileceği zaman e, sefere gelmek isteyen genç çocukların güreş tutturması evet. ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı ve uygulattığı bir olay. Ki bu daha sonradan genişletilmiş ki devlet Osmaniye'de bu konuda da önem gösterilmiş e, ve bu manada atasporu gibi kabul edilmiştir. Evet. Ama tabi burada civarı olarak zıvanadan çıkartılmamalıdır. Hı. Yani harici olarak başka bir günahı ona sevk edilmemeli. Bahis. Ne gibi? İşte e, vakti tamamıyla israf etme veyahut da üzerine kumarlar ve bahislerin oynanması veya bahse konu olduğu gibi işte diyor peştamanla sokarak haram bölgelerinin gözükmesi. Veyahut da yağlı güreşte belki o derece setravrette haler gelmiyor ama o minder güreşlerinde görüyoruz ki evet. e, tamamıyla çıplak bir şekilde orada insanların öne çıkmak. Bunlar asla doğru edilecek, tasvip edilecek şeyler değil ve bunları da İslam'la bağdaştırmak da doğru değildir. Hı hı. Yani orada hem günah işleyeceksin hem diyeceksin ki ben sünneti işliyorum. Bu itikadi bir problem olur ama Vallahi bu gibi durumlar söz konusu değil dediğimiz manada dinç olabilme, işte bedenimize mukavemet verebilme, rakiplerimize karşı kendimize bir sağlamlık verme, idman etme kastıyla olursa ve meşru çerçevede olursa ve bunu da kişi ibadet niyetiyle de yaparsa bu güzel Hı, bir fiyatdır. Sevap dahi kazanabilir. Evet hocam. Yani niyetin çok büyük önemi vardır. Niyet bir eylemi kişiye sevabı da çevirir, o eylemi mahsa bir eylem olarak da yapabilirsiniz. Günahı da çevirebilirsiniz. Günah, zaten günah bir fiil ise o e, günahtır. Orada Hı. niyetinizde onu hayır helal yapamazsınız. Hı. Ama mübah bir fiil, yani bir basit bir şey, or yılın ortasında taş var, onu aldınız, kenara koydunuz. Niyetiniz nedir? İşte yol ortasından geçenlere bu zarar vermesin niyetindeyseniz, bu bir sevaptır. Hı. Ama niyetiniz, işte ben bu taşı yolun ortasını aldım çünkü yolun ortasından yaya geçmez, kenarda geçer. Kenarda geçenlerin ayağına takınsınız. O zaman günah kazanırız. Evet. Yani niyetin gerçek manada önemi vardır. Rabbim niyetlerimizi tahsis edebilmeye cümlemize nasip etsin. Amin inşallah hocam. Bir başka sorumuz da benim kocam Hanbeli mezhebinden ben Hanefi nikahımız olurken bana veri gerekmediği için buna pek ehemmiyet vermedim. Ve onun bir arkadaşına vekalet verdim. Bu şekilde nikahımız kıyıldı. Ancak eşim daha sonra veri senin baban veya amcan olmalıydı. Bu nikah fasit dedi. Ancak ben hanefi olduğumu zaten veriye ihtiyacım olmadığını, bu sebeple nikahımın fasit olmayacağını söylesem de dinletemedim. Eşim çıkar yol bulamadığı için hanefi oldu. Şu an nikahımızın hükmü nedir demişler hocam. E, nikah akdinde hanefi mezhebine göre ehliyet sahibi olan yani tasarruf yapmaya yetkili olan bir bayanın yine tasarruf yapmaya yetkili olan bir erkekle iki tane erkek şahit veya bir erkek iki tane bayan şahit huzurunda akt etmeleri sahittir. Evet. Ancak Şafi mezhebine göre bazı harici şartlar daha vardır ki özellikle Şafi <gülüyor> mezhebi diye belirtiyorum. Çünkü sualeden e, Maliki mezhebi demiş evet. e, o konuda farklılık var mı yok mu tam emin değilim. Ama Şafi mezhebinde Artı şartlar vardır ki o şartlardan bir tanesi de kızın velisinin bizzat nikahta akit olması. Yani akdi yapan kişi olması. Ee, diğer bir şart nikah esnasında, akit esnasında kullanılacak olan sıgaların evlilikle alakalı sıga olması. Hanefi mezhebine göre e, temliki ifade eden, almak ve vermeyi ifade eden her türlü ile yapılabilirken Şafi mezhebinde tezvih ve tenkih diye tabir ettiğimiz evlilikle alakalı sigaların kullanılması. İşte, e, diğer bir taraftan o akdi yapan e, velinin fasık olmaması, yani günahkar olmaması, hmm. e, şahitlerin de aynı şekilde fasık olmaması, günahkar olmaması gibi Şafi mezhebinde ekstra aranan bir takım şartlar vardır. Hmm. E, Tabi bu şartların birçoğu bazen bulunamayabiliyor. Bu noktada e, Şafi olan kardeşlerimiz dahi nikahlarını daha basit bir şekilde kıyabilme adına Hanefi mezhebine göre kıyabiliyorlar. Bunu müşahede ediyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla bu bahsettildiği gibi velisi olmadan kıyılmış ki Hanefi mezhebi usulüne göre kıyılmıştır. E, bu nikahta bir problem var mıdır? El cevap yoktur. Nikah bu halde devam eder. E, bu şekilde nikahlarına devam etmelerinde bir sıkıntı olmayacak. Yani ki nikah Hanefi'ye göre kırdık o zaman ben diğer amellerdeki konulamını da işte ona göre yapayım. Bu öyle bir mecburiyet yoktur. Mecburiyet yok Evet hocam e, vaktimizin sonundayız ama e, son dakikalarımız der değerlendirmek babında şunu da sormak istiyorum. Ee, kurban kesilirken hocam, Kurban Bayramı'nı kurbanımızı keseceğiz ama kurbanı kesen kişi içki içiyor. Bunun içki içmesi bizim kurbanımıza bir zeval verim. Kesim esnasında içkili değil ama değil mi? Değil. Yani kesim esnasında Müslüman Hı -hı. aklı başında evet. e, ve kesim şartlarını yerine getirebilecek durumda, haiz Hı -hı. sahip Allah'ın ismini zikrederek yani besmine çekerek kurbanını kesiyor. Evet. E, bu kurban kesmekte fıkhen bir sıkıntı yoktur. E, ancak bu kişinin içki içmesi veya işte başka bir takım günahları işlemesi onun kendi ameliyle alakalı, Hı -hı. kendi fıskı ile alakalı bir meseledir ki onun vebali ona aittir. Asıl olan kişinin kendisi eğer kesebiliyorsa bizzatihi kurbanını kendisi kendi. kesmesi. Evet. Ama buna imkanı yoksa tabii e, yani güvendiği bir kimsenin kendi yanında kesmesi vekaletiyle daha güzeldir. Hı. Ama bunu da bulma imkanı yoksa bu gibi kişiler me mecbur kalmışsa da e, biz burada kurbanının kesilmesi caiz değildir diyemeyiz. Kurban sayıdır ama tabii ki seçici olmak daha güzeldir. E, çünkü bir insan... ...namaz gibi önemli bir ibadeti yerine getirmekten kendisini men edebiliyorsa... E, bu konuda tembellik yapabiliyorsa işte kesimle alakalı bir takım şartlar ki ona nispetle daha ehbendir. Hı. Onlarda da tembellik yapması veya yerine getirmemesi daha düşünülebilir. O yüzden e, dini konularda daha titiz olan kişileri tercih etmemiz bizim için elzem olandır deriz. Evet, özellikle yurt dışındaki kardeşlerimiz de hep bundan muzdarip oluyorlar. Biz burada yaşıyoruz hani Müslüman bir kasabımız da yok. Etleri kesenler işte ehli kitap. Sonuçta veya ateistler var bunları nasıl yapacağız gibi. Yok ateist gibi. olursa durum farklı evet. olur. Hı -hı. Ehli kitap olursa e, yine belli şartlar doğrultusunda kesmesi evet. e, caiz helal olabilir ama e, ateist veya işte farklı Hı -hı. bir dine mensup yani ehli kitapta değil Müslüman da değil mürtet tarzında bir durumda ise bu kişinin kesti zaten mundardır. Yani değil kurbanı olması, o etten yemek de helal olmaz. İşte kestirdiğimiz kişiyi çok iyi tanımamız lazım. Bazı kimseler ben Müslümanım diyor, bakıyorsunuz en büyük Müslüman benim diyor. Ama bazı ayet-i kerimeler özellikle mesela tesettü ilgili, örtü ilgili ayet-i kerimeyi reddedebiliyor, yok sayabiliyor, bu evet. yüzyılda olmaz diyebiliyor. O yüzden dikkat etmekte etmek fayda var. Evet hocam programımızın sonundayız. Dua babına neler söylemek Aslında istersiniz? Aslında e, söyleyeceğimiz şey bellidir, nettir. Rabbim Müslümanlara şuuru versin. Hmm. E, gerçek manada ciddiyet versin. E, cehaletten de cümlemizi kurtarsın inşallah. Tamam, inşallah. Allah razı olsun hocam. Kıymetli izleyenlerimiz İlma programımızın sonundayız. Nasip kısmet olursa haftaya yine İlma programında sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Başka bir programda tekrar görüşmekteyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın.